İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bir tecellisidir bu. Buyurmuş ki İbrahim Aleyhisselam ayet-i kerimede belirtildiği gibi Fec'al ef'idete minennâsi tehvî ileyhim Sen diyor insanlardan bir bölümünün kalplerini buradakilere aşk seviyesinde bağla diyor ifade edildi. Onları aşık et buralara diyor. İbrahim Aleyhisselam böyle dua etmiş. Ve bu duasının bir tecellisidir yani kıyamete kadar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bir de kendisi için bir şey istemiyor gerçekten. Allah'ın beyti adına istiyor. Bu çok yüce bir makamdır. Çok yüksek bir makamdır. Ve dua ediyor. Duada kendisi için bakın bu duada kendisi için bir şey istemiyor. Gerçekten Allah için yaptığı o ev için istiyor. Allah için yapıyor. Onun için Cenabı Allah adeta Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Ebedileştiriyor. Ve iz yarfau İbrahimul kava'id minel beyt ve İsmail. Rabbena takabbal minna innaka entes Hatırlayın diyor o zamanı ki İbrahim ve İsmail Beyt'in temellerini yükseltiyorlardı. Rabbimiz bizden kabul buyur bu işi. Sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Yani niçin yaptığımızı, yalnız senin için yaptığımızı, niyetimizi, ihlasımızı hepsini sen biliyorsun. Kabul buyur diyorlar. Gerçekten öyle. Yani Allah için yapılan bir amel öyle bereketli olur. İbrahim aleyhisselam da o kadar mübarek bir şey ki o zürriyetiyle beraber biz her namazda tahiyyata oturdukça ve barikallahumme ala Muhammed kerabarak teala İbrahim diyoruz. Diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam niçin? Evet büyük bir peygamberdir, doğru. Fakat bunun en önemli sebebi İbrahim Aleyhisselam'ın tarihe kaydettiği amelleridir. İbrahim Aleyhisselam gerçekten tek başına o manada bir ümmetti. Şey değil. Yani var mı ötesi? Onun için dünyanın belki o zamana kadar tarihte görülmüş en büyük ateşi yakılıyor. Kimse ateşe yaklaşıp onu atmak için yaklaşamıyor. Yükseltice yaptıkların mancınıklarla bilmem nelerle onu ateşe atmaya çalışıyorlar. Atıyorlar. Cebrail Aleyhisselam benden bir şey istiyor musun diye geliyor ona. Senden hayır. Diyor. Rabbim de benim halimi zaten biliyor. Bitti. Cenab-ı Allah وَقُلْنَا يَا نَارُكُونِ ve وَسَلَامًا عَلَى İbrahim diyor. Biz, ey İbrahim, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol. Dedik, oldu. Bitti, ateşi Allah-u Teala. Üşüdü söyleniyor, doğru mu? Bilmiyorum. بَرْدًا وَسَلَامًا demesi üşümediğini gösteriyor. Serin ve selamet ol diyor. Yani esenlikli bir serinlikler. O rahatsızlık vermeyen, bir seninlik. Üşümek rahatsızlık vericidir. Yani olmaması gerekir bu ayet-i kerimeye göre. Evet. İbrahim Aleyhisselam böyle. Allahü Teala onu ve izib tele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe Hatırlayın o zamanı ki Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle, sözlerle, emirlerle, buyruklarla sınamıştı. O da bunları eksiksiz yerine getirmişti. Bundan daha büyük tezkiye yok ki. Kim? Veyahut da başka kimin hakkında Cenab-ı Allah'ın böyle şahitliği var? O hangi sınavdan geçtiyse eksiksiz olarak o sınavı başarıyla bitirdi. Yani her yerde tam not aldı. Her imtihanda. Ve Allah'ın şehadetiyle bu bize bildiriliyor. Allah bunu bildiriyor. Böyle eksiksiz bir şekilde en yüksek başarıyla bütün imtihanlardan geçtiği zaman geçtiği için Cenab-ı Allah da onu ne yaptı? Madem <gülüyor> bu kadar sınavda bu kadar başarılı oldun ben de seni insanlara imam yapıyorum. İnsanlara. Bütün insanlara önder kıldım sen. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Fakat Hı. insanların en hayırlıları bütün müminler senin önderliğini kabul etmek durumunda olacaklar. İmam. Değil. Ya işte ne olacak kardeşim imama mı kız vereceğiz diyenler düşünsünler. Ha, böyle. İbrahim aleyhisselam imamdır. Keşke imam olabilsek der oluyorsun, örnek oluyorsun. Herkes arkandan geliyor. İmam budur. Herkesin takip ettiği bir kişi. İmam Resulullah aleyhissalatü vesselamdır. İmam Kur'an-ı Kerim'dir. İmam Sünnet-i Seniyedir. İmam Raşid Halifeler'dir. İmam büyük alimlerdir. Kendisine uyulan alimlerdir. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim suremizde. Yine İbrahim aleyhisselam suresi olduğu için yine konudan uzak değiliz. İbrahim aleyhisselam gerçekten çok müstesna bir nebi aleyhissalatü vesselam. Her yönüyle imam ve tek başına bir ümmet. İnne İbrahim e kâne ümmet. Bütün dinlerde sahip çıkmak Elbette, elbette. Onu paylaşamıyorlar. Fakat Cenab-ı Allah hükmü veriyor. İnne evlen nasibi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hâza'l nebiyyül ümmi vel Şüphesiz insanlar arasında İbrahim'e en layık olanlar, elbette ona tabi olanlar bu ümmi nebi ve ona uyanlardır diyor. İsteyen istediği kadar onu paylaşmakta kavga etsin, İbrahim aleyhisselam bizimdir. Bitti, biz ona yakınırız. Çünkü onun, onun bina ettiği Kabe'ye biz yönelerek namaz kılıyoruz. Onun hatıralarının bulunduğu o Kabe ve çevresine hacca biz gidiyoruz. Biz onu anıyoruz. Bitti yani ne yapıyorsa ne ettiyse o ve zürriyeti değil mi? Ona tabi olan biziz. İbrahim'e İbrahim'e sahip çıkmak aleyhissalatü böyledir. Böyle olur. İbrahim'in biz, İbrahim halifti. İbrahim müşrik değildi aleyhissalatü İbrahim efendime söyleyeyim sırf Allah Yahudilerin tanrısıdır demiyordu. İbrahim Allah üçün üçüncüsüdür demiyordu. İbrahim Aleyhisselam muahitti, Hanifti, müşriklerden değildi. Allah'ın izniyle biz de böyleyiz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bizimdir. Başkalarının bu konuda bizimle ortaklığı mevzu bahis değildir. Her namazda az önce belirttiğim gibi ona ve onun aline dua edenler ve böylelikle ona karşı olan şükran borcumuzu. Kısmen ödemeye çalışanlar bizleriz. Öbür dinler, öbür ümmetler ona karşı ne yapabiliyorlar ki? Bizimdir demekle olmaz mı bu iş? İbrahim Aleyhisselam bizim hayatımızla iç içedir. ise ona dua etmek ibadetimizin bir kısmıdır. Bir ibadettir bizim için. Ona dua ediyoruz. Ona ve onun aline âli, dua ediyoruz. Onun yüceliğini itiraf ediyoruz. Büyüklüğünü teslim ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam biz ondanız Allah'ın izniyle, o da bizden. Her şey Rabbim bu şehadetle bizleri inşallah hep yaşatsın ve ruhumuzu böyle alsın ve böyle haşretsin. Evet, estağidübillah. Ve <gülüyor> kâlellezîne keferû lilusulihim lenukhricennekum min ardına evlete'udunne fî milletine. Az önce bahsettiğim rasuller ve kafirler arasındaki diyalog ortak bazı yönleriyle hep cereyan etmiştir. Bu da onlardan birisidir. Kafirler rasullerine şöyle dediler. Dikkat ederseniz kafirler rasullerine bir rasulleri değil. Bütün kafirler kafir kavimler kendilerine ayrı ayrı gelen rasullere böyle söylediler demektir. Ne dediler? La nukhrijannakum min ardina. Yemin ediyoruz sizi Topraklarımızdan süreceğiz, çıkartacağız. Evlete'udunne nefi milletine. Ya da dinimize dönersiniz. Burada üzerinde durmamız gereken bir iki nokta daha var. Küfür hiçbir şeyi doğru görmeye imkan vermez. Sizleri kendi arzımızdan, topraklarımızdan çıkaracağız. Eğer bu mecazi manada yani bir insanın nasıl sahip olduğu bir yere benim yerim diyebiliyorsa, o manada söylenmiyorsa tamamıyla yalandır. Çünkü innel arzalilleh yurithuhe men yeşe. Arz, yer Allah'ındır Onu dilediği kimseye o miras verir. Eğer bu manada kullanıyorlarsa, ve kullanmışlarsa hakikatle alakası yoktur. Onlar çok çok bu arzda, bu topraklarda belli bir süreliğine yaşayan bir kavim olabilirler. Daha fazla olamazlar. Ama sizi topraklarımızdan çıkartacağız derken bu ifadenin onların bunu ikinci manada kullandıklarını gösteriyor. Yani Allah'ın kainat üzerindeki mülkiyetini Hakimiyetini, egemenliğini tanımadıklarını, kendilerinin o arz üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunabileceklerini, kastettiklerini gösteriyor. Nitekim arkasından da yahut da bizim dinimize dönerseniz sizi bırakırız, lütfedip bırakırız. İkinci husus burada durmak istediğiniz millet kelimesidir. Hepiniz duyuyorsunuz. Evlete uvunne fi milletine. Ya bizim milletimize döneceksiniz. Türkiye Cumhuriyetindeki inkılaplarla birlikte Türkçe Osmanlıca'dan bahsetmiyorum. Osmanlıca da Türkçedir. Elbette ki Türkçedir. Türkçe bir din dili olmaktan çıkartılıp istendiği gibi kavramları doldurulan, kendisiyle oynanılan, laik bir dil haline getirilmek istendi. Bu topraklarda yaşayan milletler, kavimler, Arab olsunlar, Türk olsunlar, Kürt olsunlar. Dilleri din dilidir. Dilleri Müslüman dilidir. Fakat laik otoriteler, Kürtçesi için de bu geçerlidir. Farsçası için de geçerlidir. Türkçe için de geçerlidir. Ne yaptılar? Bu dilleri mümkün mertebe laikleştirmeye çalıştılar. Şöyle veya böyle bir yere kadar da getirdiklerini kabul etmek lazım. Çok basit bir örnek vereceğim. Bugün yine bir vesileyle aynı örneği verdim. Çok yakın bir zamana kadar biz Allah'a emanet ol derdik. Allah'a ısmarladık derdik. Öyle mi? Şimdi ne diyoruz? Bay. Kendine iyi bak. Bay. Veya bay. Aynen öyle. Nereden geldi bunlar? Haydi bay diyelim ki Türkçe değil İngilizce'den geliyor. Bizi ilgilendirmiyor. Ama Türkçe bir kelime. Kendine iyi bak. Türkçe bir tabir güya. Fakat dinle, imanla, akideyle en ufak bir ilgisi, bir kokusu yok. Yok. Allah'a emanet olup bıraktık. İlk anda hiç fark etmedim belki. Hala belki birçok Müslüman fark etmeden dahi kullanıyor. Mütedeyyin, muhtekin insanlar. <gülüyor> Veya nereden çıktı bilmiyorum. İlk duyduğum zaman bile garibime gitmişti. Hep atıyorum. Ya nereden çıktı bu atma? Atıyorum, yalan söylüyorum manasındadır bildiğim kadarıyla Türkçe'de. Nasıl olur? Niye atıyorsun? Farzade, mesela de, örnek olarak da, örneğin de hadi desem, atıyorum mu nereden çıkartıyorsunuz? Yalan söylemeyi kolaylaştırıyorum. Yalan söylemenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu, büyük bir günah olduğunu, Müslüman için kaçınılması gereken bir e, duruş, bir amel olduğunu, anlatmaktan uzak, buna karşılık önemini hafifleten, yani daha doğrusu ne olacak o kadar büyütmeyin, ya, atın bir şey olmaz. Ata ata insanlar alışır zaten atmaya. Bunlar, onun için bu örnekleri veriyorum ki şu şekilde millet kelimesi de işte buradandır. Millet kelimesi bizim dilimizde, Türkçemizde milleti İslamiye geçerek hep şeyde. Eski kitaplarımızda Akif bile diyor, Hani milliyetin İslam idi? Kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine? Hani diyor milletin senin dinin İslam'dı? Biz böyle din ile beşeri yani Allah'ın dini ile insanın ona mensubiyetini birbirinden ayırmıyoruz ki. Müslümanın tek bir milleti vardır. Milletini de kavmiyeti belirlemez. Kanı belirlemez. ırkı belirlemez. Ya ne belirler? İtikadı belirler. Sahip olduğu akide belirleyicidir onun için. Onun için de yaptılar? Yok efendim o milliyetçilik bilmem ne vesaire cereyanlar. Bunların adı ulusçuluktur veya kavmiyetçiliktir. Kavmiyetçiliktir. Buna milliyetçilik demek millet kelimesine bir ihanettir. Ha bilmeden kullanmalara bir şey demiyorum. İşte kültür akışı maalesef o şekilde devam ettiği için birileri kullanıyor. Ben de bazen farkında olmadan veya karşımdaki merhamımı anlasın diye kullandığım oluyor. Fakat ortada bu işin böyle bir dil macerası var. Yani söylemek istediğim şu kişilerin inançları veya toplumların inançları diline de yansıyor. O halde biz kendimizi Müslüman olarak dilimizi günlük kullandığımız dilimizi veya konuşurken veya yazarken veya bir şeyler anlatırken dilimizi laik veya şirk kokan etkenlerden koruyacağız. Bir Müslüman bazen bakıyorsunuz ki o bu benim idolümdür diyebiliyor. Ey Müslüman ne oldu sana? Sen ne zaman putperest oldun ya? Bir Müslüman birisi için idol diyebilir mi ya? Benim idolümdür. Benimseyerek söyleyebilir mi bu? Dil ciddi bir hassasiyet ister. Aman dilimiz laikleşmesin, dilimizde şirk kokuları olmasın. Buna dikkat edelim. Böyle dediler kafirler rasullerine. Tabi onlarla birlikte iman edenleri de kastediyorlardı. Çünkü Resulleri çıkartırlarsa öbürlerini hayda hayda çıkartırlar. Ya sizi topraklarımızdan süreceğiz, çıkartacağız. Aramızda istemiyoruz. Veyahut da dinimize döneceksiniz. Bakın bu zihniyet hala küfürün bu zihniyeti değişmiş değildir. Fakat günümüzün kafirleri Geçmişteki sözü edilen bu kafirler kadar mert değiller. Geçmişteki kafirler açıkça biz size ve dininize karşı savaş açıyoruz diyorlardı. Ama bugün Amerika'sı ve Amerika'nın yanında yer alan bütün kafirler İslam'la savaşıyoruz demiyor. Biz terörle savaşıyoruz diyorlar. Saf dil bir takım Müslümanlar da bunu ifade yerinde ise yutuyor. İslam'la savaşıyoruz deyip uyuyan Müslümanları uyandırır mı? Yandırmak işine gelir mi? Gelmez. Ha, bir takım kimseler veya bir takım ekipler onların bu söylemlerine zahiren veya kısmen haklılık çıkartacak gafilce bir takım işler yapıyor. O ayrı bir konu. Olabilir veyahut da yapıyor da demiyoruz. Mümkün, o ayrı bir konudur fakat işin gerçeğinde ve temelinde bu küffarın İslam'a karşı olan savaşlarını ellerinden geldiği kadarıyla gizli ve örtülü sürdürmekte olduklarıdır. Ve dikkat ederseniz varlıklarına Müslümanların tahammül edemiyorlar. O kadar müsamahasız ve acımasızdırlar. Ama yeri geldiğinde de çoğulculuktan dev vururlar. Efendim bizim toplumlarımız multikültürel toplumdur derler. Vesaire. Çok kültürlülük bizim mozaikimiz bizim zenginliğimizdir derler. Avrupa'sını adım adım, evet. adım dolaşın. Hollanda'sından İspanya'sına kadar hep aynı şeyleri söylerler. Fakat Müslümanlar ellerinden gelseler, Almanya'da cereyan eden bir takım olaylar bilmem neler, Danimarka'da şurada burada, bunun açık örneklerinden bazılarıdır sadece. Ellerinden gelseler Müslümanları bir kaşık suda boğarlar. Yapamıyorlarsa bir takım sebepleri vardır. Ne? işte bu kadar imajları var. Onu izah edemezler. Kendi en azından samimi bazı kimselerine, insanlarına bunu izah edemezler. Onun için bazı şeyleri üstün körü veya örtülü daha doğrusu yapmaya çalışırlar. Ama önceki kafirler açık açık söylüyorlardı. Ya... Vazgeçersiniz ve da sizi süreriz diyorlar. Varlıklarınıza tahammülümüz yok. Peki küfrün İslam'a tahammülsüzlüğü bu derecedeyken İslam'ın küfre muamelesi nasıldır veya kafirlere? Kafir doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara İslam'ın değerlerine karşı savaşmadığı sürece İslam'ın güvenliği altında ve teminatı altındadır. Savaşı başlatan o olmadığı sürece daima İslam'ın himayesine mazhar olur. İnancıyla dahil olmak üzere İslam'ın kabul etmediği, batıl kabul ettiği inancı dahil İslam'ın himayesi altındadır. En müsamahalı demokratik küfür, bunun daha bu seviyeye ulaşmasına daha çok mesafe var. Hiç mümkün değil. Bunun üzerine, Cenab-ı Allah bu tehdide muhatap olan müminlere ve rasullere ne yaptı? Feuhâ ileyhim rabbuhum lenehlikennuz zalimin. Rableri onlara şunu vahyetti. Müsterih olunuz, Rahat olunuz. Biz mutlaka ve mutlaka zalimleri helak edeceğiz. Çünkü Allah kendi dinine karşı mücadele verenleri doğrudan doğruya dinini hedef alanları kendi hallerine istedikleri gibi uzun bir süre yeryüzünde fesat çıkartsınlar diye terk etmez. Vakti gelince o onları nasıl yakalayacağını nasıl helak edeceğini bilir. Ondan sonra vade bakınız. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِنْ sizi o kovaladıkları yer var ya, kovdukları buradan çıkaracağız dedikleri yer var ya, ve lenüskinennekumul arda min ba'dihim. Ve yemin olsun onlar helak edildikten sonra yeryüzüne sizleri iskan edeceğiz diyor. İşte bu ilahi vaadin verdiği manevi destek askeri tabirle kullanılan o moral güç Fadırlıysa, onları her türlü tehdide karşı dimdik duracak bir hale getirebilmiştir. Çünkü mümin Allah'ın vaadine kesinlikle inanır. Bu vaadler Kur'an-ı Kerim nazil oluncaya kadar müminlere yapıla gelmiştir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim de mesela, astayın bil lah, ve la kad katabna fi min zikr. Ennel Arda Yerithuha İbadiyessalihun. And olsun zikirden sonra zebura şunu yazdık. Zikir muhtemelen burada müfessirlere göre Tevrat'tır. Tevrat'tan sonra yani zeburda şunu yazdık. Şüphesiz yeryüzüne arza benim salih kullarım bir rastçı olacaklardır. Cenab-ı Allah Muhammed ümmetini yeryüzüne hakim kılmak suretiyle bu vaadini ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Ama bu kadarla gerçekleştirmiştir. Ama bu kadarla mı kalacaktır? Hayır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile, müşrikler hoş görmese bile. Bütün müfessirlere veya birçok müfessire göre en azından bu ayetin henüz vadi tahakkuk etmemiştir. Allah'ın nurunu tamamlaması, bütün dinlere, İslam dininin galip gelmesi, üstün kılınması nihai olarak henüz gerçekleşmedi. Elbette pek yakın bir zamanda küllü etin karip, yani her gelecek yakındır. Hükmü gereğince yine biz pek yakın bir zamanda İslam'ın yeryüzüne. İslam dininin bütün dinlere üstünlük sağlayacağı zamanın mutlaka geleceğine ve gerçekleşeceğine, hem bunun pek yakın olduğuna ibadumuz tamdır. Niçin? Zâlike limen hâfe makâmî ve hâfe veîdî. İşte bu benim bu vadim ve bu lütuf ve ihsanım benim huzurumda durmaktan korkanlara ve benim tehdidimden korkanlaradır. Ben bu sözlerimi, bu taahhütlerimi onlara veriyorum. Sebep çünkü onlar kıyamet gününde benim huzurumda durmaktan korkuyorlar. Duracakları zamanı hatırlayarak korkuyorlar. Onun için, ona göre dünyada amellerine çeki düzen veriyorlar. İmtihandan korkan ne yapar? Zayıf almaktan korkan çalışır. Basit bir benzetme. Bu da böyle. Cenab-ı Allah'ın huzurunda durup da hesap verememel hesabının aleyhine çıkmasından korkan bir kimse, korkan kimselere benim tehdidimle karşı karşıya kalmaktan korkan kimseler bu korkularının başlarına, korktuklarının başlarına gelmemesi için ne yaparlar? Dünya hayatındayken kendilerine çeki düzen verirler. Dikkat ederler davranışlarını ilahi hidayete uygun olarak şekillendirmeye özen gösterirler. وَاَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Ve derken Resuller ve müminler fetih istediler. Fetih istemek yani zafer istediler. Ya Rabbi bize zafer ihsan et dediler. Ve biz onların duasını kabul ettik manası var arada çünkü hasfedilmiş ifadeler var. Ve kabe kullu cebbarin anit ve böylelikle her bir inatçı zorba ne yaptı? Hüsrana uğradı. Cebbar Allah'a karşı baş kaldıran. İnat Allah'ın hidayetine karşı inatlaşan kimse demek. Allah'a baş kaldıran ve Allah'ın hidayetini rasullerin getirdiği hidayeti kabul etmeyerek inatlaşan herkes hüsrana uğramıştır. Uğrar Allah'ın yardımını istediler. Allah'ın yardımı geldi. Ayetin manası bu. Allah'ın yardımını istediler. Allah'ın yardımı geldi. Ve böylelikle bir zamanlar onların karşısında duran o zorba kafirler, o inatçı hidayeti kabul etmemekte. Resullerin davalarını, çağrılarını kabul etmemekte ısrar edenler ebediyen hüsrana uğradılar anlamındadır. Kullu cebbarin anid. Sonra bu kadarla kalmıyor. Hüsranları yalnız dünya ile sınırlı değil. Arkası var. Ahireti var bu işin. mi veraihi cehennem. Onun arkasından bir de cehennem gelecektir. Yani bu azapların arkasında, bu azapların sonrasında bir de cehennem vardır. Teavuz billah. Ve <Sessizlik> yus qomin ma insadit. Cehennemin azabı çok çeşitli şeylerle olacaktır. Ve bunların en acı olanları da zikrediliyor burada. Bağazallah. Allah. Ma insadit, ma su. Akıcı her şeye Arapçada su denilir. Ama sadit ne? Cehennemliklerin maazallah, tasavvuru bile feci. Cehennemliklerin ateşten, azaplanma ateşle azaplanmalarından dolayı meydana gelen o yanmaların içerisinde oluşan irinlerden atan sudur. Bu su içilecek. Mazallah. Böyle bir şeye tahammül var mı? Susuzluktan başka hiçbir çaresi, başka çaresi kalmayandan başkaları kim? Böyle bir su içmeye kalkışır. Ne kadar susayacaklarını bir tasavvur edelim. Mümkün değil tasavvuru, kabil değil. Yani. Çok zor. O kadar susuyacaklar ki, o kadar boğazlarından inecek sıvı bir şey arayacaklar. Ve bulamayacaklar. Kendileri gibi o cehennemde azap görenlerin su gibi akan veyahut da artık akışkan bir hale gelen o kadar da çok irinleri maazallah dökülecek ki. Akacak ve onlar bunu içmeye kalkışacaklar. Ve <gülüyor> yazıl bir hal. Yetecerrauhu, onu böyle çok güzel bir su gibi bir yudumda içemeyecek. Cura cura, yudum yudum zorlana zorlana içecek diyor. Ve lâ yekâdu bir türlü de onu boğazından aşağıya akıtamayacak. Var mı öyle bir azap ya? aazallah yutamayacak diyor neredeyse onu hiç yutamayacak bazında tıkanıp kalacak ya bu sert bir değil su ama o dehşet kokusu o dehşet verici tadı o perişan edici şey yok üstelik وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ve بِمَيِّتِ En acı, en feci vaziyette bu. Her taraftan ölüm ona akın akın gelir, fakat bir türlü de ölmüyor. Bu ne biçim manzaradır? Ne biçim haldir? Allah ancak azaplarını artırmak için onlara, bu acı hallere tahammül gücünü verecektir. Yoksa, Cehennemdeki bir lahza dahi, bir an dahi, hatta bir anın mümkün olan en küçük dilimi dahi insanı öldürmeye yeter. Fakat o azabın artıp devam etmesi için onlar ölümü isteyecekler. Ey ölüm gel yetiş diyecekler. Ölüm onlara nimet olacak ama gelmeyecekler. Baksanıza. Ve ye'tihil mevtu min kulli O azap gören kafire, o zorba ve inatçı kafirlere ölüm her yerden gelecek. Sağdan, soldan, önden, arkadan, yukarıdan, aşağıdan, her taraftan gelecek ama o bir türlü ölmeyecek. Allahü Vüla. Ve onun arkasından onu kuşatan, onun etrafını saran pek ağır, pek şiddetli, pek çetin de bir azap vardır. Olay bu. O halde Müslümanların daha doğrusu özellikle kafirlerin önce bu ayetlere kulak vermeleri lazım gereceklerdir. Kafirlerin yarın kıyamet gününde Allah'a karşı sürecek bir delilleri yoktur. Cenab-ı Allah onları işte bu Kur'an-ı Kerim ile ve ondan öncekileri de önceki peygamberlerle ve önceki peygamberlere indirilen vahiylerle ne yapmıştır? Uyarmıştır. Resuller geliyor onlara. Onların Resullere karşı takındıkları tavırları gördük. Gördük. Bu haldedirler. Durumları bu. İşte azapları da böyle olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir kimse bunca uyarıdan sonra bir, kainatta küfre, delil teşkil edebilecek, dayanak teşkil edebilecek ne akli, ne nakli, ne de fiziki, tabiatla alakalı hiçbir yerden delil olmadığına göre ve bunca ayet ve irşadlara rağmen ilahi vahyin bu şekilde açıklayıcılığına rağmen eğer birileri yine inkarı sürdürüyorlarsa artık Allah'a karşı hiçbir itirazları kalmaz. Niye biz böyle bir azap görüyoruz diyebilecek halleri olmayacaktır. Nitekim Hasan-ı Basri radıyallahu anh tabiindendir şöyle diyor Allah'a yemin ederim diyor. Cehenneme girenler bile kalpleri Allah'a minnetle dolu olarak gireceklerdir. Yani onlar da yaptıkları işin ne kadar büyük, ne kadar muazzam bir vebal olduğunun farkına varacaklar. Anlayacaklar ve gördükleri azabın hiç de adil olmayacağını, adil çok da adil olduğunu idrak edecekler. Ve Allah kendilerini daha fazlasıyla azaplandırmaya muktedirken azaplandırmadığını görecekler. Bu ve daha birçok gerekçe sebep dolayısıyla kalplerinde yine Allah'a minnet duyacaklardır. Çünkü Allah dilese her bir kafiri uğradığı azaptan kat kat fazlasıyla yine azaplandırabilir. Ama kesinlikle cezası adil olacak. Azapları adil olacak. Bir de Kafirlerle alakalı her zaman, kıyamete kadar belki bazı kimselerin veya adaleti arayan bazı kimselerin hatırına gelebilecek bir sorunun cevabı var. O da 18. ayet-i kerimede ifadesini buluyor. Fevkalade güzel de bir benzetmeyle konu anlatılıyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ bir Rabbim Rablerini inkar edenlerin misali Onların amelleri şiddetli bir günde esen rüzgarın bir külü savurması gibidir. Onların amellerinin durumu şiddetli fırtınalı bir günde esen bir rüzgarın savurduğu küle benzer. O kül ne kadar çok olursa olsun, o fırtınalı günde savrulduktan sonra o külden kim bir eser görebilir? Kaybolur gider. İşte kafirlerin de faraza dünyada bazı iyi amelleri varsa onların küfürleri amelleri küle benzer. Küfür ve inkarları da şiddetli rüzgarın külü savurmasına benzer. Onların o küfürleri, iyi amelleri eğer olmuşsa kıymet bırakmamıştır. Hiçbir değer, değerini bırakmamıştır, onu hükümsüz kılmış olur. Küfür o kadar büyük, o kadar berbat bir günahdır. Kesinlikle diyor, o şiddetli rüzgarlı günde külün kalmadığı gibi o rüzgarda onların amellerini alıp götür. Küçükken yani İmam Hatip'te öğrenciyken bize hep sorarlardı. Efendim ya bakın ne güzel işte elektrik aydınlatıyor falan bizi. Bu Edison niye cehennemde olsun ki? <gülüyor> ya Edison'un bu elektrik veya ampulden dolayı, elektrik kendisi bulmadı ya ampulden dolayı. Aldığı telif ücreti zaten bilmem ne telif hakları. Zaten dünyada aldığı alacağını yedi sülalesinde alacağını yeter. Yetmiştir. Ne olacak? Bitti. Çünkü Cenab-ı Allah kafirlere şöyle diyecek. Onlar da söyleyecekler. Yarabbi, ya Rabbi biz bazı iyi şeyler de yapmıştık. Cenab-ı Allah da onlara şöyle buyuracak. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُوا فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا Siz güzelliklerinizi, iyiliklerinizi dünya hayatında tükettik. Siz iyilik yaptınız. Benim size hiç mi iyiliğim yoktu? Hem size yaptığım iyilikler, verdiğim lütuflar, verdiğim ihsanlar, sizin iyiliklerinizle kıyas edilse, karşılaşılsa bunun lafı mı olur? Manasına da geliyor. Evet. Böylelikle, la yadirun mimma kesabu ala şey. Bu fırtınalı günde külün savrulması neticesinde kazandıklarından hiçbir şeyi ele geçirecek kudretleri olmaz. Hiçbir şeyi ellerine geçirecek gücü bulamazlar. Yani tıpkı fırtınalı günde savrulan küle nasıl sahip olunamıyorsa, küfür neticesinde yapılan iyi amellere de ahiret gününde öylece sahip olunamayacaktır. ذَٰلِكَ هُوَ الدَّلَالُ İşte işte haktan alabildiğine uzak sapıklık, şaşkınlık, kaybolmuşluk işte budur. Ondan sonra... Bunun hakkın kendisi, adaletin kendisi olduğunu ifade etmek üzere Cenab-ı Allah şöyle bir soru soruyor. أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقُ Görmedin mi? Yani bilmedin mi? Çünkü Allah'ın Allah gökleri ve yeri yarattığı zaman herhangi birimizin Resulullah dahil onu görmüş olması mümkün değil. Arapçada burada bazen bilmedin mi? أَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَاسْحَابِ fil gibi. Rabbinin fil sahipleriyle <gülüyor> yaptıklarını görmedin mi? Nasıl görecek? Kendi doğmadan altı ay önce önemli rivayetlere göre cereyan etmiş. Nasıl görecek? Bilmedin mi demektir burada. Yani öğrenmedin mi? Kimseleri sana anlatmadın mı? Sen peki diyor Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yarattığını bilmiyor musun? اِيَشَعْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاَتِي بِحَلْقِنْ جَدِدِ Allah dilerse sizi yok eder ve yeni bir hilkat getirir. Yeni insanlar yarat. Yani kullar var eder. Yani öyle kimse iman etmekle haşa Allah'a minnet etmeye kalkışmasın. Kimse günah işlemekle de Allah Allah'a zarar vereceğini zannetmesin. Bunların hiçbirisi vakı değil. Çünkü Cenab-ı Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi hakkıyla yarattığı gibi dilerse İyimizle kötümüzle bizleri yok eder ve bizden başkalarını ne yapar yaratır, var eder. Ve ma Allah'ı bi aziz ve elbette ki bu Allah için zor değildir. Niçin? Çünkü bu kainat yokken onu yarattı, kainatı yarattı ve ona zor gelmedi. Bu yarattığı kainata bu harikulade akıllara durgunluk veren düzeni verdi. Bu sistemi verdi ve bunların hiçbirisi ona zor gelmedi. Bizleri kainatın bir parçası olan hacim itibariyle de öyle pek fazla bir yer tutmayan ha bizleri yok edip başkalarını yaratması mı ona zor gelecek? Elbette ki ne bu ne başkası bize göre ne kadar büyük ve muazzam işler gibi görünürlerse görürsünler hiçbir şeyi halık etmek Cenab-ı Allah'a zor değildir. Cenab-ı Allah'tan niyazımız Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın buyurduğu gibi gazabından, öfkesinden, azabından bizleri muhafaza buyurmasıdır. Diyor ki Aleyhissatü vesselam: "Allahumme la tuhlik la tuhlikna bi gazabik, la tuhlikna bi azabik ve la taqtulna bi ve aafina قبل zelik Rabbim Öfkenle, gazabınla, azabınla bizi helak etme. Öfkenle, gazabınla bizi öldürme. Bunları tecelli ettirmeden sen bize afiyet ver. Bize esenlik ver. Dünya ve ahirette afiyet de allah Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Mes'elü Allah'a l-afiyet fî dünya ve l Rabbike Rabbil İzzeti ammâ yasifun, ve selâmün alel-mürselîn. 20. ayet bitti salih inşallah Ha? etmezsem etmeyecek miyiz? Yok. Peki, <gülüyor> <gülüyor> Etmek <gülüyor> zorundayız. Muhterem kardeşlerim yarın Ömer Ağ hocamızın karşı tarafta Samandra Kültür Merkezi'nde belediyenin Müslümanların Müslümanın öncelikleri konulu bir konferans verecek kendileri. Yarın e, saat beşte beş itibariyle yani içindi de içindi civarında beşte buradan otobüs kaldırıyoruz. Gelmek isteyen kardeşlerimiz buraya gelip Beraber karşıya geçebiliriz. Bunu duyurmak istedik. Tamam, Allah'a. Allah